Boş yaşam için teknoloji. Merhaba. İklim kriziyle mücadelede küresel bir çaba örneği sergileyen ve 2050 yılında karbon nötr olma yolundaki Şili, kömür enerjisinden çekilme, elektrikli araçların desteklenmesi ve ormanlık alanların arttırılmasına hedefliyor. Şili, 2030 yılına kadar yıllık 95 milyon ton karbondioksit emisyonu sıralaması koyuyor. Bu hedef Şili'nin 2015'te Paris anlaşması kapsamındaki taahhüdünden daha iddialı. 2020-2030 yılları arasında emisyonların 1100 milyon ton karbondioksit eşliğeini geçmemesi gerekiyor. COP25 Başkanı ve Şili Çevre Bakanı Carolina Schmidt ön hazırlık duyurusunda sağlık krizinin üstesinden geldiğimizde daha sürdürülebilir olması gereken yeni bir döneme giriş yapacağız. Bu kritik bir an. Bu nedenle iddialı hedeflerimizin ve taahhütlerimizin olduğu ''Yeni ulusal iklim planımızı sunuyoruz. İnsanların yaşam standartlarını iyileştirmek için sosyal, çevresel ve ekonomik faydalar sağlayan düşük emisyonlu bir iklime dirençli bir ekonomiye dönüşmek için hızla ilerliyoruz.'' dedi. Şili Çevre Bakanlığı'nda İklim Değişikliği Müdürü Karola Urmenata, Hastaak iklim yasasının bu yıl geçmesini umduğunu ancak koronavirüs nedeniyle gecikme yaşama riskinin olduğunu söyledi. Urmeneta hükümetin yasa üzerinde çalışırken aynı zamanda uluslararası taahhüdünde de ilerleme konusunda hevesli olduğunu söyledi Urmeneta. Bütün tarafların arttırılmış ulusal katkı beyanlarını sunmalarını beklediklerini ve emisyonların büyük kısmından sorumlu ülkelerin bunu bir fırsat olarak görmelerini istediklerini ve daha iyi bir dünya için çalışmaya ihtiyacımız var dedi Urmenet'e. Yüksek emisyon sahibi ülkelerin taahhütlerini takip eden bir analiz konsorsiyumu var Climate Action Tracker. Şirin'in derecelendirmesini şimdilik yüksek derecede yetersizden yetersize yükseltti. Geçtiğimiz günlerde Covid-19 salgını nedeniyle 30 büyük şehre giriş çıkışlar kapatılırken ilçeleriyle birlikte 600 bin nüfusa sahip Zonguldak'ta benzeri bir kaderi paylaşıyor. Vaka sayısının yüksek olduğu Zonguldak'ta Tema Zonguldak İl Temsilcisi Beran Aydın bir açıklama yaptı. Covid-19 ile bölgedeki kömürlü termik santraller ve hava kirliliğine dikkat çekti. Aydın Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Zonguldak'taki hava kirliliğinin normal değerlerin çok üstünde olduğunu söyleyerek, İçinde bulunduğumuz kritik dönemde Zonguldak'ta aktif durumda üretime devam eden kömürlü termik santrallerin kapatılması en azından salgının etkisini kaybedene kadar üretimlerine ara verilmesi gerektiğini belirtti. Aydan ayrıca krizden ders alınması gerektiğini söyleyerek adil dönüşüm yoluyla kömüre dayalı enerji modelinden yenilenebilir enerji modeline ivedilikle geçilmesi gerektiğini ve Türkiye'nin fosil yakıtlardan tamamen vazgeçerek Paris İklim Anlaşması'na Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirmesini talep etti. İngiltere Meteoroloji Ofisi yani Met Office 1820 ile 1960 yılları arasında gerçekleşen 4 ila 5 milyon arasındaki yağış ölçümünü taradı. Şubat ayında Dan Stowell ve Jack Kelly Climate Home News'a güneş panellerinin birçoğunun yeri bilinmediği için Çıktılarından tahmin etmenin zorluğuna dair bir yazı yazmışlardı. Open Street Map aracılığıyla küçük ölçekli güneş enerjisi kurulumlarının bulunduğu yerler hakkında kitle kaynak verileri kullanılarak tespit yapılıyor. Bu şekilde bilgisayarlar uydu görüntülerindeki diğer panellerin tanımlanması için eğitilebiliyor. Stovall haritalandırılan güneş paneli sayısının giderek arttığını söylüyor. Bu iyi haber. Doğa Derneği pek çok kuruluşun ve bilim insanının katkısıyla hazırlanan Türkiye'nin önemli doğa alanları kitabını dijital olarak yayınladı. 8 farklı canlı grubu için yapılan bu çalışmada bitkiler, kız böcekleri, kelebekler, iç su balıkları, çift yaşamlar, sürüngenler, kuşlar ve memelilerle ilgili veriler var. Derneğin evde kal hashtag ile yayınladığı dijital yayına derneğin web sitesinden ulaşılabilir. Kitapta Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinde bulunan 305 önemli doğa alanı ve içinde yaşayan canlılar hakkında bilgiler var. Önemli doğa alanı yani öda kavramı. Hassas ve benzersiz doğal alanları belirlemek üzere kullanılan bir önceliklendirme yaklaşımı. Bunun için başta nesli tehlike altında olan ve veya kısıtlı bir coğrafi yayıdaşıya sahip canlı türleri olmak üzere bir dizi ekolojik gösterge kullanılıyor. Önemli doğal alanları, alan korumaya ihtiyaç duyan tür ve habitatların dağılımı ve nüfuslarını esas alan standartlar küresel ölçekte uygulanabilir. Eşik değerine bağlı somut kriterler vasıtasıyla seçiliyor ve korunmaları gerekiyor. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC. OPEC dışı bazı üretici ülkeler günlük petrol üretimlerini toplam 10 milyon varil azaltma kararı aldı. Karar Telekonferans yoluyla düzenlenen 9. Olağanüstü Balkanlar toplantısı sonrasında alındı. OPEC'in en büyük üreticisi ve G20 dönem başkanı Suudi Arabistan başkanlığında gerçekleşen toplantıya Rusya'nın da dahil olduğu OPEC dışı ham petrol üreticisi ülkelerin enerji bakanları katıldı. Yapılan açıklamada OPEC artı olarak bilinen grubun günlük ham petrol üretim miktarını 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar 2 ay boyunca 10 milyon varil azaltma kararı aldığı belirtildi. OPEC artı ülkeleri 10 Haziran'da yine telekonferans yoluyla toplanacaklar. Küresel petrol piyasasının son durumunu değerlendirecekler. Umalım petrol piyasası tamamen çöker ve dünyadan silinir. Yerine de elektrikli bir gelecek alır. Petrolden ve kömürden ve tabii ki COVID-19'dan arınmış bir gelecek diyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği